Bir bayan izleyicimiz yine bize sorusunu yöneltmiş. Eşimin sürekli yalanlarını yakalıyorum. Bir daha olmaz diyor. Fakat her seferinde sözünde durmuyor. Ne yapmam gerekiyor bu konu hakkında diye sormuşlar. Şimdi bir Müslüman, bir Müslümanın yanlışını görürse emr-ü bil maruf nehi anil münker yani iyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoymaya çalışma görevimiz var. Bunu her Müslümanın uygun metotlarla yapması gerekiyor. Hanımefendi de eşine veya beyefendi hanımına eğer böyle bir yanlışı varsa yalan söylüyorsa sürekli onu uygun bir dille uyarması lazım. Evet. Müslümanın asla yalan söylememesi gerektiğini e, ve yalancılığın e, imanla ee, İslam'la bir arada olmayacağını Peygamber Efendimiz'in söylediğini Kendisine hatırlatması icap eder Tabi bunu e, Kırarak, dökerek değil Uygun bir dille, münasip bir lisanla evet. Eşine hatırlatması İnşallah faydalı olur